Merhabalar, ben Hasan Cenk Dereli, e, Açık Mimarlık Programı'ndasınız, e, hoş geldiniz. E, bugünkü e, programda birazdan e, Antalya'da e, sokakta gerçekleştirdiğim röportajları sizlerle paylaşacağım. E, bu sene e, Antalya hakkında pek çok program yaptık. E, Antalya e, 2. Uluslararası Mimarlık BNL'i Dolayısıyla çoğu kez Antalya'ya Antalya, Antalya ziyaret etme fırsatı bulduk. Daha önceki programlardan da hatırlayacağınız kadarıyla hem Biennial'in açılışında Yelta Köm beraber Antalya'daydık hem serginin küratörlerinden daha doğrusu deneysel işlerinin küratörlerinden Ebru Erdönmez'le daha sonra İstanbul'da bir röportaj gerçekleştirmiştik ve bunları da radyoda sizlerle paylaşmıştık açılış zamanındaki ziyaret sırasında sergi tasarımcılarıyla oturup bir yuvarlak masa sohbeti gerçekleştirmiştik bunu da daha önceki programlarda iki parça halinde Sizlerle paylaşmıştık hatırlayacaksanız Aslında Aklımızdaki kurgu Biraz da şuydu Hem serginin başını ziyaret etmek Hem tasarımcılarla konuşmak Hem küratörlerle röportaj yapmak Ardından da Aslında Bütün bu kurguyu tamamlamak için Kentlilerle bir röportaj yapmak Hep aklımızda olan bir şeydi Antalya'daki bu e, röportajları da işte e, tabiri caizse bir çemberi kapatmak için yapıyorum. E, tasarımcısıyla, küratörüyle bir serginin izini sürdükten sonra serginin üstünden yaklaşık bir ay vakit e, geçtiği bir anda e, o sergiyle karşılaşmış, şehir içerisinde onu izleme şansını bulmuş ya da bulamamış insanlarla ne hissettiklerine, sergiden akıllarında ne ve Hatta sergiyi duyup duymadıklarına Sergi diyorum da mimarlık bir bahsediyorum aslında Mimarlık bir hakkında akıllarında ne kaldığı ya da ondan haberleri olup olmadığına dair Soruların karşılığında aldığın cevapları dinleyeceksiniz Dinlemeye başlayalım isterseniz mimarlık planlı olmuştu Antalya'da. Biliyor muydunuz? Yok. Burada bir kısım böyle kutular falan koymuşlardı. Dikkatiniz i̇şte evet. çekmiş miydi? Evet evet. Dün aldılar. onları. Ne düşündünüz onları gördüğünüzde? Vallahi hiç kullanılmadı ki. Getirildi, konuldu oraya. Ya bu kullanma amaçlı olmadı. Kullanan da görmedi. Çocuklar içinde paten kaydı. Hepsi. Çok da merak ettim. Ne, ne amaçla? Diye. Amaçsız düştüğü şeyler yaptım. Yani Anlatan yani. da olmadı mı? Olmadı. Yok yani anlatama. Boş ver yani. Getirildi oraya konuldu da. Yani bir faaliyet görmedik biz. Yani içinde bir şey mi yapılacaktı? için yapılacaktı? Niye getirildi bunlar konuldu? Konuldu. Bir aşağı gitti, bir yukarı gitti. Hem de sıra çektim. Bu lira. Mimarlık bir yer neli oldu Antalya'da. Biliyor muydunuz? Onu dinleyeyim. Mimarlık ne yapıyordu? Bienali. Sergisi. sergisi sokakta özellikle bu kale içerisinde konuldu. bir şeyler konuldu, sahlandırıldı. İşte, şu kaherlerde nerelerde resim ettiklerini gösterdi. Ne düşündünüz bize? Okudum şeyde kapalı yoldu Kuzey'de. Ben esnafım kalenin içinde, ben de tarihi bir binanın içinde, Yunan binasının içinde. Harika. 103 yıllık bir bina. Ondan dolayı merak etmiştim, hı -hı. okumuştum. E, mimarlık bienali oldu. Eylül ayı ile Ekim ayı içerisinde evet, belki görmüsünüz. Gördüm. Ee, ziyaret etme şansınız oldu mu? Neleri gördünüz? Aklınızda kalan bir şeyler var mı? Şöyle söyleyeyim. Kesifinarenin orada asılan panolar vardı. O Hı -hı. panoları yani. baktım, inceledim. Biraz fazla bazı bazılarını anladım, bazılarını anlamadım. Parkın içine kurulan e, kasalardan yapılmış evler vardı. Hı -hı. Yani e, geri dönüşüm açısından belki güzel bir şeydi. Yani o o şekilde inceledim. gittim baktım gördüm yani. <gülüyor> ama güzel eserlerdi. Ekstradan bir kalabalık hissetmedim ama ilgi vardı. Güzel bir etkinlik. Tabi artısı olmuştur. İngilizce okumam yok. Ben Almanca'dan alıyorum. Çözemedim ama şekillerden ne demek istediğini anladım <gülüyor> Yani <gülüyor> mimarlık biyeneli olmuştu. Duydunuz mu Antalya'da mimarlık biyeneli de mimarlık sergisi. Ben Antalya'da yeni imparatorluk. Öyle <gülüyor> mi? hiç böyle soran neden olmadı bu deklan. De Yollarda küreler koymuşlardı beyaz renkli falan. Hiç onlara dikkat çekti hmm. Allah Vallahi Allah taksiçi de nasıl görmedim. Ne zaman koymuşlardı? Eee Eylül'le Ekim ayında Mimarlık Bienali vardı. Antalya Mimarlık Bienali duydunuz mu? Tarık Akıl Topu vardı. Bundan önce o. Tarık Akıl Topu vardı. Antalya'nın mimarı. Aha. Bu heykeli, heykeli buraya konduran adam. Tarık Akıl Topu. Çok iyi bir adam. Uzun, zayıf. Bu şair, şair. Yok, şair adam dedi de başka. Tarık Akıl Topu. Oturduk çok kahve içtik. Babacam bir adamdı. Ne evet. vardı Antalya'da? Evet. Şöyle böyle beyaz delikli bir top koydular. Evet. Gördünüz mü onu? Gördüm gördüm. gördüm. Benim torunun içerisine girip bakıyordum. onun içerisi su doluydu. <gülüyor> o mesela o serginin bir parçasıydı işte. Hiç yani, denk geldiniz mi? Yok başka yerde rastlamadık. Mimarlık üzerine öyle bir yetkinlik. Vallahi bizim vatandaşımız anlayabilse böyle şeyleri anlayabilse biz daha çok ilerilere gideceğiz de bizim vatandaşımız anlayamıyor bu şeyleri. Tabii O topu o beyaz şeyin anlamını bilmiyorum. Bir yazıda okudum ama şeyini çözemedim. Daha sonra yazı kayboldu. Herkes gelip bana soruyordu. Ben cevap veremiyordum. Ne olduğunu. Hani etkinlik olsun. Anlatılsın. Önemli olan halktan önce mimarlar anlatılsın ki yaptıkları eserler ortaya çıktığı zaman ya bunu kim çizmiş? Evet. çizerken basma kalp düşünceden biraz dışına yani az bir şey de olsa görsel olarak yani bir değişik bir bina. Antay'da ben bütün binalara baktığım zaman iki imarcı görüyorum. Belediyedekiler de önemli. Bir yere imar izni verilirken çok dengesiz yapılıyor. O zaman yapılar da dengesiz gözüküyor. Hayatın akışı da dengesiz oluyor. Evet ön tarafı yüksek yapıyorlar. Deniz kısmına gelen yeri yüksek yapıyorlar. Arka taraftakiler alçakta kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Meltemi, o rüzgarlar, o akı taktaki binalar almıyor. Bunlar da mimarların hatası oluyor. Mesela ben Zürih'te bir yapı gördüm, bina gördüm. Bizim burada kimse yapmaz. Yamaç'a adam ev yapmış. Hı. Evin şu anki değeri, oradaki değerine göre söylüyorum, 2 milyon franc. Yani 3,5-4 trilyon, trilyon lira TL'ye paraya vurduğumuz zaman. Yamaç, buraya yapmış. Bu evin çatısı, dam olarak yapmış, bir üstteki evin balkon oluyor, önü, el Basamak şeklinde hı hı. ve kedi merdiven dediğimiz yer olarak da yatay merdivenler yapmış. Hı hı. Merdivenler açıktan ve hepsini satmış adam çok rahat. Hı hı. Herkes önü açık, göl manzarayı çok rahat görüyor. Sessiz şey koymuş, yalıtım yapmış. Tam da sen istediğin kadar boştur. Bir alttakinin evinin üzerindesin ama rahatsız etmiyorsun. Saksılar koymuş güzel çiftçikler için. Hani. O işte bir bana göre mimarlık eseri. Yani görsel olarak hem tat veriyor, hem rüzgarı kesmiyor, hem güneş ışığını kesmiyor. Hı hı. Bizim bas bakalım yapıyoruz. Bir daha iki bin daha yapacaksak kat karşılığı aldıysa önce kör tarafı yapıyoruz, sattıktan sonra ön tarafı yapıyoruz. Bir biniye evet. var, <gülüyor> gitmiş çevresi açık diye bir bina almış. adam bir iki önce tam orta kalan binayı yapmış. 7'ye sonra bir gittim evvel diye benim bulamadım diyor. Her tarafa patlam olmuş diyor. Bu belediyede imar çizimlerinde de böyle hatalar var. En fazla iki ev arkak, önünün arkalığı iki ev koysa, bir de hak bir sokak, biri ön sokak koymuş olsa, en azından biri güney cepheyi alırsa, Batı yani diye bir olsa biri de o rahat görür, mesaf olur, vakı rahat olur? Ama işte önce bilimardan anlattım, onlar güzel çizerse, bizler değil de belki bizim torunlar, Binalara baktığı zaman daha bir güzellik görebilirler. Kim üstü mezun. Onun için böyle çok konuşuyorum. Tamam. Ben bir üst sınıfın öğretmen çıktı ben lise mezun. Arap da konmez balım. For Austria. For for Türkiye işte Mimarlıkla ilgili program yapıyorum da. Tamam, Burada e, eserler sergilenmişti evet. meydanda. Biliyorum biliyorum şurada bir şeyler. Aha. Evet tabii tabii. Gördünüz mü? Şimdi her şey bittikten sonra evet. da böyle insanların hakkında ne kaldı? İzleyebildiler mi? Ziyaret edebildiler mi? Onları bir soruşturuyorum da. Sizin de görüşlerinizi almak tabii, istedim. Tabii yani. tabii diyorum. İncelediğimde e, insanların onları kullandığını gördüm. Hatta kırı... <gülüyor> yani çünkü biraz önce de röportajda bir e, beyefendiyle de konuştuk. Torunuyla beraber gelmiş. Torunu onun içerisinde gezmiş, oyunu evet, etmiş evet, falan. Evet, çok güzel. O, e, i̇nsanlar onları kullandılar. Zıplama şeyleri vardı vesaire. Çok güzel. O, e, çok estetikti. Bir şekiller. Ya, basit gibi ama arada bir şeymiş gibi ama halkın hani, yürüme yolunun üzerine konulması çok dikkatimi çekmişti. O çok güzel. Evet. Otur daha önceki yıllarda da böyle şeyler takip etmiştim. Çok güzel. insanların böyle zihinleri parlatıcı şeyler bunlar. Yani sanatsal, estetik vesaire otur duygular. Hatta böyle kullanılabilir şekilde kullanılması bir kere o içinde yaşamak gibi bir şey. ve demek ki o tür mekan tasarımlarında falan içinde yaşanmayı falan hep planlamak gerekiyor sanıyorum. Öyle düşünüyorum. Ee, tabii şimdi e, ülkenin bu e, ekonomik zenginliği ile ilgili bir şey aynı zamanda ama e, illa da çok zengin olmaya da gerek olmadan böyle estetik kaygılarla bir takım yapılar oluşturulabilir. Yani basit şeyler de değil mi? Basit oraya yani? şeyler gibi. Evet araya da gibi dururken e, ve evet dikkat çekecek gibi. Ben bu demek ki e, şehir işlerinde belli alanları de düşünüyorum ben. Belli alanları de böyle bir takım estetik kaygılar insanların kullanma çok soğuk şeyler değil de sıcak içinde yaşayabileceği böyle tarz e, e, biçimler üretmek falan e, harikaydı. O açıdan ben bir halk eğitim olarak düşündüm bana Yani gösterdikçe onlar da sizin orada olduğunuzu fark edecekler. Yani daha da da görüş gördünüzseniz daha da farklı. Sadece eleştirimi öyle söyleyebilirim. Yani resim sanatla ilgilenir <gülüyor> misin? Ee, çok köşeliydi yapılan şeyler. Köşeliydi, köşeliydi. Öyle dikkatimi çekti. Belki çocukları daha yumuşak. O kadar bir de yapı malzemesi var ki mimarların kullandığı. Onu ben ona bakarken. Tam... Yani yapılmış olmasına ben çok büyük saygı duyuyorum bir kere. Dediğim gibi mimarların kullandığı malzemeleri de incelemiş oldum. Ee, Tabi biraz ucuza şey, kaçırmış tabii, tabii. Pütçeler, ama o kadar böyle çok malzeme var ki çok enteresan. Daha estetik, daha yumuşak. Şu ortada duran şey ne olduğunu biliyor musunuz? Onu biliyorum onu merak ettim bir barkod galiba hı hı. hani ona gidip e, okuttuğumuz zaman bir yere bağlanmamız gerekiyor abi internette ha onu yaptım değil mi? hayır yapmadım ama ne olduğunu en azından biliyorum yani <gülüyor> e, mimarlık BNL olmuştu Eylül evet. Ekim ayı içerisinde İlk iki ay önce falan, falan. diğer şeyleri görebilme şansınız oldu mu? yukarıda kale şey orada vardı hı hı. ama hani yani çok meraklı değilim sadece şu önümde olduğu için bu nedir falan diye gidip bakınca anladım Fiyatta iPhone'a şey indirdim. Barkov sistem programı. Ama gidip onu okutmadım. <gülüyor> <gülüyor> Belki şimdi okutursun. <gülüyor> ya telefon tamir de şimdi. Ayvah. <gülüyor> iPhone 4 vardı. Şimdi hani yani en azından biliyorum. Aha. Yani, ama bence şuna şunun 8'i bilmiyordur ondan. Önce. Peki duydunuz mu öyle bir etkinlik olduğunu vesaire? Yok. Ee, bunun yanında bir tabela vardı. Orada da vardı. Orada orada da bu işte VNL'den bahsediyordu diye hatırlıyorum. Hani te kapalı yollarda bir iki tane görünce anladım zaten yani bununla ilgili galiba bir şey var bir organizasyon bazı bir şey olduğunu. o zaman anladım ve direkt hiç ilgi alamana Şeyi şey kesmiyor yani. peki şey yani başka konuşan eden başka şeyden merak ediyorsun şey ama onu çok soran insanlar ne olduğunu ben üç dört şeyde anlattım diyorum. Yani. Hani İstanbul'da senaryo program yapıyorum da şey sırasında da buraya geldik. Biz tasarımcılarla konuştuk. Ondan sonra açılış şeyinin törenine katıldık, eserleri gezdik falan. Benim merakım da şey yani her şey bittikten sonra ne oldu? Peki? Şehirde peki bir şey kalıyor mu ya da insanlar hatırlıyor mu böyle bir şeyi? Ben unutmam. Şu çok güzel bir şey. Yani Barkot'un yani, yani mimari yani bu şekilde gelmesi. Ama şimdi biz yine iyi kötü biliyoruz da. Yani 40 yaşlı onun onu anlamadı bence. Yani biraz şunu tabii gençler peki, biraz daha aşina yani şu peki nasıl bir şey olmalı acaba? Yani onu, onu anlatmak da dert acaba. değil mi? Aa, ya, yani yani onu, onu anlatabilmen için eğitim seviyesini atman lazım Yani onu bir zahmet anlayalım hadi biz de ama şey anlatamazsın yani 40 yaş üstü ya da elli yaş bilmiyorum ama o biraz insana göre değişir de Hı -hı. bence güzel ya Teşekkür yani yine şey yapıl bence yani böyle belli baş bu tarz şeyler yapılabilir. Geçki senedir bu bu sergi yapıyorlar ki hani şehirde mimarlığa dair bir şey olsun ve Türkiye'deki tek mimarlık bir yerleri bu arada. Yani Türkiye'de düzenlenen tek mimarlık ama bir, bir bak, yerleri bak, Antalya'da. ama 15'li yerlerim 15'li yerlerim bunun yanına bence daha güzel, tabi gibi kesme ama bence kısıklı, belki bir iki tane daha en azından yani görselliğe daha açık bir şekilde, daha anlaşılır bir şekilde bir şeyler daha konabilir Bilgi vermesi açısından mı yoksa anlaşılır herhangi bir obje? Tabii bu, ya gerçekten şu %90'a bunu diyor gidiyor yani. Evet. En azından hani mimar ilgili bir şeymiş, birbirinden yanımda bir iki tane Evet bir şey işte modeli can olmaz da başka bir şey de fark etmez En azından o yalnız kalmaz o biraz yalnız kaldı Yani ben onu demek istiyorum yani Ama işte yine kapalı yola şu yol boyunca bir iki tane daha vardı Hani oradan zaten bağlantıyı kurdum ama Belki adam bu tarafa çıkmaz hani aşağı iner orada hiç yok Hani biraz daha dağıtılıp daha da anlaşılır bir şeyler konaklandı ama bu güzelmiş Ben bunu sevdim yani yani Evet, Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Röportajları dinledik. Antalya 2. Uluslararası Mimarlık BNL'nin kapsamında gerçek, Antalya'da gerçekleştirdiğimiz röportajların son yayıydı bu. Artık çemberi kapatmış olduğumuzu düşünüyorum. Hem serginin düzenleyicileriyle, hem serginin katılımcılarıyla, hem de serginin düzenlendiği kentteki kentteki e, kentlerle e, röportaj yapma şansını bulduk ve onlara e, Mimarlık BNL'ni sorduk. E, sanıyorum ki kapsamlı bir toparlama oldu e, her açıdan. E, aslında akılda kalan şu oluyor bu röportajların sonunda daha doğrusu insanın hakkında canlanan e, demek ki e, BNL daha alternatif e, araçlarla kendi düzenlendiği kentteki insanlara ulaşma yöntemleri e, geliştirmeli. E, çoğu zaman e, biyenerlin biyenerlin farkında olan ya da onun onun içinde sergilenmiş olan e, işleri görmüş olan kişiler e, zaten halihazırda o çevrenin içinde yaşayan ve bütün günlerinde çoğunlukla orada geçiren esnaflardı. E, belli bir alanda sadece gezmek için bulunan insanların Biennale ilişkisi ya da en azından yanlarından geçtiği şeyin neye ait olduğuna dair akıllarında kalan bilgi Biennale'i Biennale işaret etmiyordu. Bununla ilgili belli ki çok daha alternatif bir iletişim stratejisi geliştirmesi gerekiyor Biennale'in kentliğe daha çok mal olabilmesi için. Bunun dışında da aslında olumlu tepkiler de var sizin de dinlediğiniz gibi ama iş dönüp dolaşıp sanırım kamusal alanda bir şeyi düzenliyor olmak ya da kentin sokaklarına bir işi yayıyor olmak her zamanda onun herkes tarafından görüldüğüne, gören herkes tarafından anlaşıldığına ya da Görülse ve anlaşılsa bile akılda kalıcı olacağına dair bir garanti vermiyor. Bu da bence organizasyon için önemli bir not. Bir şeyi sadece yapıp onu kamusal alanda paylaşıyor olmak yeterli değil. Dil problemlerinden konmuş olan işin kendi grafik diline kadar anlaşılmaya dair kendi içinde problemler yarattığında röportajlardan duymuş olduk. Ama ne olursa olsun bütün bunları da bir sonraki BNL'de bir ileri adım atmaya yönelik bir bilgi olarak değerlendirmek lazım. Hepinizi programı dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. www.acikmimarlik.blogspot.com adresinden de bize her konuda ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz.